se termina haciendo un quilombo de viaje en la tarde, volvemos acá eh se termina todo todo bien, se termina la la. Se adapta todo el ambiente con bastante bien, se termina la escuela de pato siempre y te veo. Bueno, entonces, ahí se va a seguir. Ahí se va a seguir más profundo. 3 Melek'ten merhaba. 2 hafta boyunca 2023'ten not ettiğimiz alan kaydı albümler arasında gezineceğiz. Bu geceki seçkimize de Japon görsel ve kişisel sanatçı Aki Onda ile başladık. Eserlerini kişisel, kolektif ve tarihsel anılar etrafında şekillendiren Onda, yeni albümü Transmissions from the Radio Midnight'ı yıllar boyunca seyahatlerde elindeki kaseçalarla kaydettiği yabancı radyo programlarından örmüş. Az önce bu çalışmada yer alan Partman'dan bir kesite yer verdik. Seçkimize rüzgarla devam ediyoruz. ABD'li müzisyen Ian Wellman'ın turnaların göçünü kaydetmek için gittiği New Mexico eyaletindeki Bosque del Apache Milli Parkı'nda kaydettiği secde albümünden Wind sonrasında Melbourne'a geçeceğiz. Flip Samarces'in iklim değişikliğinin sonucu olarak yüksek rakımlardaki ekosistemlerdeki değişiklikleri belgelemek amacıyla gittiği İstişe'deki bir araştırma istasyonunda kaydedilen Room 40 etiketli Atmosphere's and Disturbances albümünden Wind'den bir kesite Kulak vereceğiz. Su altındaki seslere olan ilgilerinde ortaklaşan bir Oslo, diğeri Belgrad'da ikamet eden iki işitsel sanatçıya yer veriyoruz. İlk konuğumuz Jana Winderen. Miami'deki Odemars PJ Contemporary Müzesi'nin siparişi üzerine Atlantik Okyanusu'nda kaydettiği seslerden bir işitsel yerleştirme üreten müzisyenin The Blue Beyond albümünde yer alan The Art of Listening Underwater'dan bir kesi sonrasında Manya Ristich konuğumuz olacak. Yaşadığı Hırvatistan'ın Korçula adasında elde ettiği alan kayıtlarını elektroakustik manipülasyona uğratarak mekanın politik hafızasına ortaya saran müzisyenin Water Memory Minemasonic Topographies of the Adriatic'de yer alan Water Memory Part 1'dan bir kesit ile birazdan devam edeceğiz. Seçkimize göllerin biyoçeşitliliği üzerine işitsel araştırmalar yapan Jack Greenhalgh ile Action Premide Mahlası müzisyen Tom Fisher'ın ortaklığıyla devam ediyoruz. Birleşik Krallık'taki tatlı su ekosistemlerinin döngülerini, su canlılarının hayatlarını sese tahlil eden Mardel, Daily Rhythms of a Pond albümünden Submersion sonrasında Çekya'ya gideceğiz. 90'ların sonunda şiirde ve doğaçlama kavşağına başladığı faaliyetine son yıllarda alan kayıtlarıyla devam eden Kaan'ın Ukrayna işgali'nin memleketinin hafızasında açtığı yaraları Bohemia ormanlarının doğal gürültüsüyle sağlatmaya çalıştı. Programımızı da Kingdom of Heaven kaydından Meadows ona mist sonrasında yine Çekya'da kalacağız. 2010'larda zaman zaman ziyaret ettiği Makedonya ve Yunanistan sınırında yer alan terk edilmiş köylerden elde ettiği alan kayıtlarını bulunduğu çalgılarla diyaloga soktu. Kranzilitsa kaydından naterase birazdan seçkimizde yer alacak. Evet. Evet. Sırada Finlandiyalı elektroakustik kompozitör ve işitsel sanatçı Marja Ahdi var. Alan kayıtlarının statik yürültüsüne, derin uğultuların gömülü melodilere karıştığı Tender Membranes albümünün kapanışındaki All Fragrant Witness sonrasında sadece alan kayıtlarına odaklanan Brüksel menşeli etiket Unfathomless'da mola vereceğiz. 12 senedir Japonya'da yaşayan Standard Grey Mahlaslı Christopher Olsen pandemi dönemini 1300 sene kadar önce Japonya'nın başkentliğini yapmış Nara şehrinin civarındaki tapınakları gezip kadim yürüyüş yollarını aşınlayarak geçirmiş. Bu dönemin işitsel belgesi Pregnation albümünden Gravel Torad"an bir kesit az sonra açık radyoda olacak. Yapanışı, kent çalışmaları ve işitsel sanat arasında ilişkiler kurarak araştırmalar yürüten İtalyan mimar ve akademisyen Nicola Di Croce ile yapıyoruz. Müzisyen kendi memleketi haricinde İzlanda ve Portekiz'de hebesini attığı seslerle insanın doğayla arasındaki tahakküm ve teslim ilişkilerini irdelediği Effects and Aesthetic Speculations adlı bir albüm yayınladı. Bu çalışmadan Furnas ile veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya Görüşmek üzere.